İyi günler sevgili eczacı dostlarımız ve sevgili dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten meslek mensupları. Radyo Havan'da Z raporunda karşınızdayız. Ben ve radyomuz yayın görevlisi Deniz Özen arkadaşımla birlikte programın amacına ulaşmasını ve katkı sağlamasını canı gönülden diliyorum. Bununla birlikte programımızın her zaman olduğu üzere sorularla yanıt ver gelen sorulara yanıt vereceğiz ve bugün son günlerini yaşadığımız 6111 sayılı kanun kimine göre borçların yapılandırması kimine göre mali haftala ilgili olarak da son günlerde yapılması gereken kısımlarla ilgili olarak tekrar bilgi vereceğiz bu konuyu Aralık'tan itibaren zaman zaman işliyoruz. Son günlerde gerek yapmış olduğumuz sirkülerle ilgili gerekse bilanço düzeltimlerle ilgili çok soru var. Bununla ilgili olarak sorularla yanıt vermeye çalışacağız. Sevgili dostlar yine Mayıs ayında oldukça yoğun bir e, gündem bizi bekliyor. Birinci dönem e, geçici vergi ya da geçici vergi dediğimiz Ocak, Şubat, Mart 2011 birinci dönem geçici vergi ödemelerinin tahakkuklarının yapılması ve bunların ödemesi yine emlak vergilerinin bildirimi yine meslek örgütlerine ödenen aidatların bildirimi, ticaret odası, sanayi odası aidatlarının bildirimi, hepsi bu ay içerisinde bu ay Ee, oldukça yoğun bir ay e, Mayıs ayı yani takip eden ay bu aydan kastımız takip eden aydaki programı bahsetmiş olduk yine klasik muhtasar beyanname gelir vergisi e, muhtasar beyanlama ilgili olarak beyanlar katma değer vergisi beyanlamı ve sosyal güvenlik kurumuna yapılacak bildirimler beyanlar BABS formları Mayıs ayı alışılmış rutin işlerin dışında ekstra olarak ...aidatlarla ilgili bildirim... ...yine muhasebeci, mali müşavir... ...mestek mensuplarının... ...beyanlamesini düzenleyip imzaladıkları... ...mükelleflerle ilgili olarak... ...bildirimlerde bu ayın içerisinde yapılacağını... ...bildirmiş olalım. Bize gelen... ...bir iki soruyla başlamak istiyoruz. Ezacı arkadaşlarımız... ...özellikle... ...meslektaşlarımız, dostlarımız... ...stok düzeltmesi... ...ya da bilanço düzeltimleriyle ilgili olarak stok düzeltimlerinin ne şekilde yapılacaklarını ve yine bunların muhasebe e, müşavir işlemlerini yürüten meslek mensubu dostlarımız bir konuda bizden bilgi istediler. Önce onlarla başlayalım. İki bir sayılı bir sıra numaralı 6111 sayılı e, tebliğ kanunla ilgili olarak bir sıra numaralı tebliğde stok fazlalıklarının bu stok fazlalığını özellikle ifade edelim. Kayıtlarda 10 lira Rafta 2 lira Kast edilen budur Yani eczane işletmesinin örnek verelim ki Eczacı dostlarımızın sorusuna Direkt somut örneklerle yanıt vermeye çalışalım Eczanenin rafında 10 TL'lik ilaç söz konusu stoğunda Fakat kayıtlarında 15 TL gözüküyor Stok fazlalığından kastımız bu Burada Gayrisafi kar oranının En çok sorulan soru Bir sıra numaralı tebliğde Biz bunu 5. sayfa olarak da Özellikle yazdık ve altını çizdik e, Kare içerisine aldık Aynen ifade şu şekilde Gayri kar oranının Yasal kayıtlardan Tespit edilemediği hallerde Mükellefin yani eczacıların Bağlı olduğu meslek odalarının Belirleyici oranlar esas alınacaktır Şimdi burada bu yanlış anlaşılıyor Tebliğdeki birebir aynıdır yazdığımız eğer kar oranı belli değilse meslek örgütlerinin belirleyeceği bir kar oranı es esas alınacaktır. Kar, i̇laçta kar oranı bellidir. Yani her eczanenin satmış olduğu ilacın kar oranı bellidir. Dolayısıyla kar ya da itriyat yani yalnız ilaç demeyelim. Birçok şey bununla bellidir. Dolayısıyla kar oranının belli olduğu için ayrıca oda tarafından bir gayri safi kar oranının belirlenmesi söz konusu değildir. Önce bunu net bir şekilde tekrar edelim. Yani eczane işletmelerinin stok fazlalıklarının ortadan stok fazlalıklarının düzeltilmesinde, yani bu bir kaydı düzeltme işlemidir. Bunun düzeltim işleminde oda tarafından belirlenecek bir gayri safi kar oranı söz konusu değildir. Çünkü eczane işletmelerinin hem itriyat Hem ilaç, bunların kar oranı vardır ve her işletme kar oranına göre bunu belirler. Bu bize en çok sorulan soruydu. Bir ikinci soru, stok fazlalığı dediğimiz, yani kayıtlarda 20 lira gözüküyor, rafta 15 lira var olan durum. Hem itriyattan hem de ilaçtan, yani ilaç ve ilaç dışı emtia'dan kaynaklanıyorsa yapılması gereken nedir? Biz bununla ilgili her ikisinin de ayrı ayrı değerlendirilmesini öneriyoruz. Gerekçe de şu, bildiğiniz gibi ilaçta katma değer vergisi yüzde sekiz. Genel oran, örneğin ilaç dışı emtiada genel oran söz konusu ya da bir takım e, Sağlık Bakanlığı'nca fiyatın belirlenmediği merhemler, kozmetik ürünlerde yüzde on sekizlik oran söz konusu. Eğer Envanter fazlalığı ya da bilanço düzeltilmesi gereken stok düzeltimi ilaç ve ilaç dışı emtihadan oluşuyorsa Her ikisinin de ayrı ayrı değerlendirilmesinin yerinde olacağını öneriyoruz Gerekçesi katma değer e, oranı ayrıdır Peki her ikisi tek bir foto'da düzenlenemez mi? Gayet tabi düzenlenir Ama daha sağlıklı olması ve daha sağlıklı gayri safi kar oranının belirlenmesi için ayrı ayrı bunun tanzim edilmesini öneriyoruz çünkü bilindiği üzere bunu da tekrar söyleyelim ve bir soruyu da yanıtlamış olalım stok düzeltimi yani stoktaki fazlalığın düzeltimi için herhangi bir kuruma bildirim söz konusu değildir tekrar ediyorum en fazla soru sorulan bize konu bu stok fazlalığının bildirimi için herhangi bir formla herhangi bir kuruma bildirim söz konusu değildir Bu tamamen eczacıların kaydı işlemidir. Yani kayıtlarımız 10 lira, rafımızda 7 liralık ilaç varsa 3 liralık ilaç eczanemizde yoktur. Bu olmayan 3 liralık ilacın satış kaydının yapılmasından ibarettir. Satış kaydının yapılabilmesi için de satış faturasının kesilmesinden ibarettir. Biz bunu 15 Mart'taki sirkümüzde yani 12 Mart'ta çıkan bir sıranın olu tebliğe istinaden son derece açık bir şekilde ifade ettik. Bunu tekrar etmek istiyorum. Bilanço düzeltimlerinde, stok fazlalıklarının düzeltimlerinde herhangi bir kuruma mürecat söz konusu değildir. Tamamen eczane işletmesinin, stokunda olmayan, rafında bulunmayan ilacın daha önceden satıldığı varsayımıyla Satış işleminin yapılmasıdır ki kaydı bir işlemdir satış faturası 6111 sayılı yasa kapsamında tanzim edilecektir yani alıcı kişi 6111 sayılı kanun dolayısıyla bs formu dediğimiz bs formda da 6111 sayılı kanun alıcı gibi düşünülecektir yani 6111 sayılı kanunun 11'e 1 maddesi uyarınca yapılan satış denecektir. Yine vergi kimlik numarası yerine aynı şekilde 6111 sayılı yasa kapsamındaki 5. bölümde 4444 diye yazılmak şekilde bu belirtilmiştir. Radyo Havan'da Z raporu kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edecek sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyicilerimiz.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 Beste beste türkü türkü tellerde seni aradım Girdim yeşilden sarıya, sordum öry yediriye Çiçeği verdim arıya ballarda seni aradım Çiçeği verdim arıya ballarda seni aradım Bahçem çiçek bağım güzel birleşir etle güzel Bahçem çiçek bağım güzel birleşir etle çirkin güzel kullarda seni aradım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 Sevgili yazıcı dostlarımız ve yazıcı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten meslek mensuplarımız, Radyo Havan'da Z raporu kaldığımız yerden devam ediyor. Bu bölümde yine 6111 sayılı yasayla ilgili stok beyanına ilişkin işlemleri söyledikten sonra yapılması gereken 1-2 Yine bize soru olarak sorulan bir iki kısımla ilgili olarak bilgi vermeye devam edelim. Bilanço düzeltimleriyle ilgili devam edelim. Bahse konu bilanço düzeltimi. Hiçbir kurma bildirimi yapılmıyor. Yalnız kayıtlı, kaydı bir işlemdir. Yani satış işleminin kaydı alınmasıdır demiştik ve burada kalmıştık. Buradan devam edelim. Rafımızda bulunan 10 liralık ilaç. Kayıtlarda 17 lira gözüküyorsa 7 liranın kayıtlardan çıkılması gerekir. Bu kayıtlardan çıkış işlemi gayri safi kar oranı belirlenerek yani e, iş, satış işleminin maliyeti de dikkate alınarak kayıtları yapılması gerekir. Odamızın e, 15 Mart e, 2011 Pazartesi günü sayfasında... Yine 12 Mart 2011 tarihli 27872 sayılı mükerrer resmî gazetede yayınlanan bir sıra nolu tebliğ ile ilgili gerekli açıklamaların yer aldığı sükyumuz yayınlanmıştı. Bu işlemi söyledikten sonra bir yine bu alacakların yapılandırılması ve stok düzeltimleri, bilanço düzeltimleri ile ilgili sorulara yanıt vermeye devam edeceğiz. Bir başka soruda kasamızda Ve ortaklar carinin üzerinde bulunan yani kasa fazlalığı ve ortaklar cari hesabının üzerinde bulunan 131 numaralı hesap dediğimiz hesapta bulunan düzeltimin nasıl yapılacağı sorulmuştu. Bununla ilgili bir bildirim söz konusu. Yani bir form tebliğ ekinde bir form var. Formla gidaresine e, müracaat ediyoruz. Şu andaki son gün müracaat tarihi belediyelerin çeşitli kurumların bez afişlerinden de görüldüğü üzere 2 Mayıs pazartesi günü son gün tarihi müracaat edildiği zaman bir ay içerisinde yani ilgili ay içerisinde bunun ödemesinin yapılması gerekir stok düzeltmelerinde stok fazlalığının düzeltiminde herhangi bildirim söz konusu değil demiştik tamamen kaydı bir işlem yani satış faturasıyla muhasebe kayıtlarının buna göre düzeltilmesi yapılacak olan işlem. Kasa fazlalığında ise bir bildirim söz konusu ve bu bildirimle ilgili olarak da bir ay içerisinde %3 bildirilen fazlalığın %3'ü ilgili vergi dairesine ödeniyor kasa fazlalığında. Yine e, çok sık sorulan ücretlerle ilgili düzeltmenin ne şekilde yapılacağı, ücretlerle ilgili düzeltmenin Ee, sanki farklı algılanmış gibi yine ilgili tebliğde belirtildi. Bunu şöyle söyleyelim. Yıllık olarak yıllık olarak 12 ay ücret toplamı yani 12 ayda beyan edilen gayri safi ücret toplamı, tekrar ediyorum. 12 ay gayri safi ücret toplamı üzerinden işlem yapılıyor. Peki ücret 12 ay değilse örneğin 8 ay ücret bordosu düzenlenmişse 8'e bölünerek aylık ortalamayı buluyoruz. Yani 8 ayın toplamı gayri safi ücret toplamını 8'e bölüyoruz, aylığı buluyoruz. Bunu 12'ye ilave ediyoruz. Bu eğer 7 ay ücret tahakkuk etmişse 7 ay toplamı gayri safi ücret tutarını 7 aya bölüşerek aylığı buluyoruz. Bunu 12 ile çarparak 12 ay ücret ödenmiş gibi gayri safi ücret tutarını buluyoruz. Önce bunu belirtmiş olalım. Yani işverenin 5 ay, 6 ay, 7 ay ücret ödemesi durumunda tam toplamı için ne şekilde işlem yapılacak dendiğinde 12 ay ödenmiş gibi işlem yapılacak. Bu nasıl yapılıyor? Toplam ödenen ücret tutarı toplam ödenen ay sayısına bölünerek 1 ay ortalama ücret bulunuyor çarpı 12 dediğimiz zaman 12 aylık gayri safi ücreti bulmuş oluyoruz. Bu ücret tutarı üzerinden tekrar ediyorum yıllık gayri safi ücret tutarı üzerinden 2006 için %5 2007 için %4 2008 için %3 2009 için %2 oranında stopaj hesaplıyoruz ve böylece Muhtasar beyanname ile ilgili gayri safi ücretle ilgili olarak artırımı yapmış oluyoruz. Yani artırım 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için gayri safi ücret tutarı üzerinden %5 2006 için, %4 2007 için, %3 2008 için, %2 de 2009 için yeni bir hesaplanan gelir vergisi ödenerek 2006 ve 2009 yılları ne yapılmış oluyor? Matra artırımına sokulmuş oluyor. Bunun ödemesi ne şekilde yapılıyor? İşte bu 18 eşit ayda, 18 eşit taksitte 36 ayda ödemesi yapılabiliyor. Yani bir ay var, bir ay yok şekilde. Yine bu yıllar için matra artırımı dediğimiz zaman, 2006 ve 2009 yılları için matra artırımı da aynı şekilde 18 eşit taksitte 36 ayda yapılmış oluyor. Burada bir bilgi daha verelim. Her yıl ayrı ayrı değerlendirilebilir mi? Evet değerlendirilebilir. Burada bir problem söz konusu değildir. Bir bilgi daha. 2006 için vergi yüzde %30. 2007 için yüzde 25, 2008 için yüzde 20, 2009 için yüzde 15 artırarak bu rakam üzerinden yüzde 20 vergi oranı uygulanır. Vergisini tam ve gününde ödeyen vergi mükellefleri için bu vergi oranı yüzde 15 değil yüzde 20 değil vergi oranı yüzde 15 olarak uygulanır sevgili dostlarımız. Bize sorulan bir soruya yanıt vererek devam edelim. Gelir vergisi mükellefleri için yani eczacı dostlarımızın mükellefleri için bu artırılan tutar asgari bir rakamı var mıdır? Evet vardır. Sırasıyla bu bizim sirkimizde ayrıntılı açıklanmıştır. 2006 için 10 bin, 2007 için 12 bin, 2008 için 15 bin, 2009 için de 20 bin olacak şekilde bu rakamı Asgari rakam kabul edilerek bunun üzerinden hesaplanan vergi matra artırımında ödenecek vergidir. Bu da 18 eşit taksitte 36 ayda ödenir. Bunu şu şekilde formülize ederiz basit anlamda. 2006-10.000 kabul edilerek asgari tutar. 2-3 ve 5 yani 2-3, 3'te 2'nin bu arada şifre çok moda biz de buyuruna bir şifre üretelim. 2007 için 2000, 2008 için 3000 arttırıyoruz. 2009 için de toplam arttırdığımız rakamı yeni matrağa ilave ediyoruz. Bu da 20.000 TL olmuş oluyor. Yani 10.000, bin, 12.000, bin, 15.000 bin ve 20.000 TL. Bunun üzerinden arttırılan bu matra üzerinden vergisini tam ve zamanında ödeyen vergi mükellefleri yüzde 15 oranında ödeme yaparlarsa matra artırımına uymuş oluyorlar. Son bir şeyi de yargıyı da ki itiraflı alacaklar için söyleyelim ve bunda genel bir ifade kullanalım. Sevgili dostlarımız kamu alacağı üç kısımdan e, oluşur. Birincisi kesinleşmiş kamu alacağı. Kesinleşmiş kamu alacağı kamuya kamunun sizden bir alacağı vardır ve bu alacak kesinleşmiştir. Bunu yapılandırmaya sokabilirsiniz. İki, itilaflı kamu alacağı, itilaflı kamu alacağı üç aşamada oluşur. İtilaflı kamu alacağı, bir, kamu kamu bir inceleme yapmıştır, vergi tarihatı oluşmuştur. Vergi tarihatı nezdinde siz yerel mahkemeye müracaat etmişsinizdir, kazanmış ya da kaybetmiş olabilirsiniz ya da yerel mahkeme henüz karar vermemiş olabilir. Bu itilaflı alacak kapsamındaki alacaktır. Tam tersi, yerel mahkeme bir karar vermiştir. Leğinizde ya da aleyinizde olabilir. Bir üst mahkemede temiz etmiş olabilirsiniz kararı. Siz veya kamu idaresi temiz etmiş olabilir. Bunların tamamı itiraflı alacak kapsamınadır. Bir başka itiraflı alacak kapsamı, üçüncü grup dediğimiz itiraflı alacak kapsam ise kamu denetim elemanları tarafından henüz inceleme sonuçlanmamıştır. İnceleme ve tarihat safhasındadır. Buna da Yine bu kamu alacağı inceleme ve tarih et safhasında olan alacaklar da e, kamu alacağı anlamındadır. Bunların tamamından 6111 sayılı yasaya müracaat ederek ilgili kuruma da ben bu yasa kapsamında müracaat ettim, bedelini ödedim. Dolayısıyla itiraftan vazgeçiyorum. İnceleme ve tarih safasında safhasında ilk, ilk derece mahkemelerinde ya da bir üst derece mahkemelerindeki dosyalara ya da dosya veya dosyalara 6.111 sayılı kapsamında yasa kapsamında müracaat edilerek ödeme yapılmıştır diye dosya bildirilirse bu itirafla <gülüyor> sona elmiş olur. Sevgili dostlar, sevgili ezracı dostlarımız, saygıdeğer meslek mensupları, Radyo Havan'da Z raporunda bir programın daha sonuna geldik. Ben ve radyomuz yayın görevlisi Deniz Özen arkadaşımla birlikte her zaman olduğu gibi, Sağlıcakla kalın, dostça kalın, hoşça kalın diyoruz. Gönlünüz hoş, gününüz aydınlık olsun. Bir sonraki Mayıs ayının sonundaki Radyo Z'de, Radyo Havan'da Z raporunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, ağa ısmarladık. Z raporu Hazırlayan ve sunan